742, numaralı konu, Beşir bin Saad'ın Hazreti Ömer'e, eğer hatalı davransaydın biz de seni okların doğrultulduğu gibi doğrulturduk, demesi, evet, Hazreti Ömer bir mecliste, etrafında muhacir ve ensar da bulunduğu halde şöyle buyurdu, şayet bazı işlerinizde gevşek davranarak hatalar yapmış olsaydım ne yapardınız, oradakilerden hiç kimse cevap vermedi, bunun üzerine Hazreti Ömer sözlerini iki üç kere tekrar etti, nihayet Beşir bin Saad kalkarak, eğer böyle yaparsaydın, Bacak olursan seni oklar nasıl doğrultuluyorsa öyle doğrulturuz dedi, Hz. Ömer de, sizler, benim istediğim gibi hakkı müdafaa eden bir Müslüman topluluksunuz dedi.